Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, aile içinde yetim çocuklar olunca özellikle bunlarla ilgili dikkat etmemize gereken hususlar nelerdir? Kur'an ve sünnette yetim hakkıyla ilgili ne gibi ölçüler getirilmiş diye soruyor. Evet, yetim değindiği zaman e, babası vefat etmiş özellikle. Bazen annesi de vefat etmiş olabilir. Aile içinde bu gibi çocuklar tabii ki dedelerinin himayesinde veya amcalarının himayesinde ya da bazen ağabeylerinin, büyük ağabeylerin himayesinde de yerini almış olabilirler. Dolayısıyla bu gibi e, çocuklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de gerçekten e, sağlam ölçüler getirilmiş. Yani onların hukukunu korumak konusunda... Ee, ciddi önlemler alınmış. <gülüyor> Çünkü yetim hakkı önemli. Yarın kıyamet gününde yetim hakkını yiyerek e, Yüce Allah'ın huzuruna gelenlerin karınlarına e, ateş doldurmuş olarak geleceklerini Kur'an-ı Kerim ayetleri haber veriyor. Bu yüzden e, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam kendisi de bildiğimiz gibi yetim kalmış. Çok küçük yaşta Dolayısıyla e, annesinin himayesinde e, ve dede önce dedesinin daha sonra amcasının Ebu Talib'in himayesinde olmak üzere Allah Resulü de Mekke döneminde çocukluk hayatını o şekilde geçirmiş. E, dolayısıyla e, Cenab-ı Hak zaten Duha suresinde eee Neseble di ki yetimen Ey Habibim biz seni yetim olarak e, bulduk da bulduk ve seni himaye ettik. Yani yetim olarak toplumda yerini aldın çocukluğunda. Biz seni koruduk, himaye ettik. Ee, dolayısıyla mevzideki dailen e, feheda da işte sen yolunu bulamayan bir halde haldeyken yani seni bulduk da sana doğru yolu göster e, Allah sana doğru yolu gösterdi. Dolayısıyla eee mevzideki aile seni çok yoksul bir halde buldu da müstakni kıldı. Yani gerek e, dedenin Himayesinde, gerekse amzen himayesinde toplum içinde fakirlik çekmedin, sıkıntıya da düşmedin, düşmedin. seni biz e, başkalarına muhtaç durumada düşürmedik buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve gerçekten de öyle olmuştur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunda e, yetim olmasına rağmen e, çok büyük sıkıntılar çekmemiştir. Evlendi de Hz. Hatice validemiz gibi zengin, varlıklı bir hanımla evlenmiş. Kendisi 25 yaşlarında, hanımı 40 yaşlarında. Dul bir bayanla evlenmiş. ve Ondan sonra Hz. Hatice kendi imkanlarını Allah Rasulü'nün emrine vermiş. Allah Resulü o serveti değerlendirmiş. Zorluk da çekmemiş hayatta. Dolayısıyla Allah Rasulü'nün çocukları bildiğimiz gibi hep Hz. Hatice'den dünyaya geldi. Yetiştiler ve evlilik çağına da geldiler. Kızlarının e, hepsi evlendiler Allah Resulü'nün daha hayattayken. E, ve tabi genç yaşta da vefat etti kızları genel olarak. Hazreti Fatıma validemiz bildiğimiz gibi Allah Resulü'nün vefatından 6 ay kadar sonra vefat etti. Dolayısıyla bu şekilde Allah Resulü'nün e, aile hayatına da e, bu anne baba himayesi olmadan yaşantısı ee, çok büyük sıkıntı, sıkıntı olarak yansımadı. Çünkü onu Cenab-ı Hak koruyordu, hima ediyordu. Şimdi devamında ayet-i kerimin فَاَمْمَلْ يَت۪يمَ فَلَا تَغْهَرْ De ey, habibim, yetime gelince فَلَا تَغْهَرْ Onu hor görme, onu ezme. Yani yetimi gördüğün zaman, kendi ailende veya dışarıda onu horlama ve ezme ey habibim. Çünkü zamanında sen de böyleydin. Seni de biz ezdirmedik toplumda yetim öksüz olarak sen de başka yetimleri öksüzleri horlama ezme. Tabi başkalarının horlamasına da fırsat verme demek. Yetimleri öksüzleri toplumda hima ederek onların horlanmasına ezilmesine fırsat verme demek. Yani devlet sisteminde de o yetimlere öksüzlere yer vererek onların korunması hima edilmesi istenmiş. Ve mesaile felâ her saili de yani dilenci dediğimiz ya da bir ihtiyacını arz edip sizden bir şeyler isteyeni de azarlama, hor görme. Ee, ey Habibim diye peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinden İslam toplumuna hitap edilmiş. Dolayısıyla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında fiilen yaşanan bu yetim ve halis e, hali tabii ki yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu döneminde yetimhaneler teşkil edilerek, yetimler daha organizeli devlet himayesinde korunarak tedbirler alınmış. Şimdi yetimin malına gelince, her nasılsa evimizde, ailemizin içinde yetim olan kimseler var ve babaları vefat etmiş, onlara servet kalmış. Dolayısıyla 3-5-10 yaşındaki küçük çocuğun mallarını biz yönetir duruma gelmişiz. Dede sıfatıyla Abi olarak veya amca olarak daha çok o şekilde tesadüf eder. Hatta anne olarak. Çocuk annesinin yanındadır. Baba vefat etmiştir. Dolayısıyla dede de yoktur, amca yoktur, abi falan da yoktur. Ee, veya çocukları bütün halinde yetim olarak annesinin himayesindedir. Bu defa annesi yetimin malını, yetim yavrularının malını da, kocasından miras olarak kalan servetini de e, yönetmektedir. Böyle de denkile olabilir. Şimdi bununla ilgili olarak iki tane ayet de hemen hemen aynı kelime cümlelerle şöyle buyruluyor. Birincisi e, İsra suresi 34-35. ayetlerde "Vela takrabul maliyetimi illa bileti ahsen" buyruluyor. E, siz yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayınız. Hatayya buluğa esüde. En olgunluk yaşına ulaşıncaya kadar. Yetimin en olgunluk çağı da malının kendisine verilebileceği çağ rüş, rüş çağıdır bildiğimiz gibi. Reşit olma çağıdır. Bu da 18-22 yaş aralarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde 18-19-20-21 yaş gibi sultan sermanlarına dayalı yetimin malının kendisine verilebileceği. Daha doğrusu çocukların kendine ait malları kendi elleriyle kullanarak tasarruf ederek alım satımda ee, ellerinde onu kullanarak e, değerlendirdikleri yaş 18 yaşın üzerinde genel olarak. Günümüzde de bildiğimiz gibi e, Türk Medeni Kanunu da 18 yaşını bitirip 19'una giren reşit sayılıyor. Yine yani artık kendi malı üzerinde dilediği tasarrufu yapabiliyor. Miras kalan annesi babasının malına e, fiilen tasarruf etmeye başlıyor. Arabasını fiilen üzerine alabiliyor. Efendim e, firmasını, fabrikasını vesairesini 19 yaşına girdikten sonra e, bizzat yönetmeye başlayabiliyor. Buna rüs yaşı diyoruz. İslam'da da tecrübeye göre oluyor bunlar. Ayet-i kerimede Hatta en olgunluk çağı, eşütde, en şiddetli çağı. Yani yetişip artık kendi malının yönetimini yapabilecek çağa gel. Ne zaman geldiyse o zaman e, o zamana kadar onun malını yöneten veli en güzel Ahsen şekilde yönetsin buyrulmuş. Ahsen şekilde olursa yaklaşın. Şimdi Ahsen yönetim sistem alimleri, rasyonel ve antabli yönetim demişler. Yani akılcı şekilde e, yetimin lehine olacak tarzda yetimin malı idare edilebiliyorsa idare edilir. Ahsen yönetimde rayiç bedeller gözetilerek yetim malını mesela satmak gerekiyorsa rayiç bedel üzerinden rayicin üzerine satmak yetim diyelim ticaret firması işyerleri vesairesi var. Mal alınacak. Mal alırken de rayiç bedeller gözetilerek yani dikkatsizlikle pahalı alarak karsız satmalar yoluyla falan yetimin ticaretine zarar vermemek hedeflenmiş. Eğer böyle olursa demişler alimler, zarar verecekse yetimin malını işletmemek daha uygundur demişler. Mesela altına yatırım yapılarak yahut gayrimenkule, arsaya iş merkezi o dükkan alma gibi yollarla kira geliriyle kendi kıymetini muhafaza edecek şekilde yetimin malı ile yatırım yapılır ve yetimin malı o rüş yaşına girinceye kadar koruma altında bulundurulur demişler. y ya altına yatırım yapılarak altın olarak bloke edilir bekletilir veya dediğimiz gibi gayrimenkule yatırım yapılarak ya da ticareti yapılacaksa ahsen yönetimi şekilde ahsen yönetimle yönetilerek yetimin malı üretilerek eksiltilerek zarara uğratılarak değil aynen muhafaza edilmesi veya arttırılması ne şekilde olacaksa o şekilde yönetilmesi ahsen yönetim olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Ve bunun içinde İslam alimleri şöyle bir ölçü getirmişler. Ahsen yönetimde demekse rait bedeller gözetilir. Raiç bedelin dışına çıkmalarda demişler, yetimin malını satarken eğer fahiş gabin derecesinde ucuz, ucuz satılırsa. Mesela şöyle diyelim, yetimin babası bir müteahhit olduğunu kabul edelim. İşte 40 tane daire var diyelim, satılığa çıkarılmış durumdayken e, baba vefat ediyor trafik kazasında. 5-6 yaşlarındaki çocuğuna servet olarak kalıyor bu firma. Tabii ki bunu... Ee, mütevelli dedi ya da veli dediğimiz kişi bundan sonra ya da günümüzde vasi deniyor buna İslam'da da e, kayim veya vasi vasi tayin edilen e, kişi tabi dedesi olabilir amcası olabilir abisi olabilir büyük abisi kardeşinin malını yönetmede veya dışarıdan akrabadan birisi de olabilir hiç akraba yoksa yönetebilecek durumda hakimin kontrolünde olmak üzere. Dışarıdan tecrübeli dürüst birisi de yetim malını yönetmiş olabilir. Bu işte bu şekilde e, vasi veya veli bu malları yönetirken rayiç bedelleri gözetmesi istenmiş. Rayiç bedelin diyelim o dükkan şeyler satılacak daireler. Daha önceden 200 bin liraya e, 210, 220 bin liraya kadar satıldığını kabul edelim dairelerin. Aynı eş değerdeki daireleri tutar biz veli sıfatıyla ya da vasi olarak yeğenimize, akrabamıza bir şey olsun, yatırım olsun falan diye 200 bin liranın üzerindeki daireyi 100 bin liraya satmaya kalkarsak veya 110-120 bin liraya satmaya kalkarsak mesela. Şimdi tasarruf bizim elimizde. Biz imzayı atınca satılıyor. Veli-Vasi olduğumuz için. Acaba satabilir miyiz? İşte burada ölçü nedir? Şimdi genel olarak Hanefi mezhebinde ee, hayvan alım satımlarında %10, ticaret mallarında %5'e düşülmüş Reis bedelin dışına çıkma esnekliği, gayrimenkullerde daire arsa ve dükkan satışlarında %20 olarak belirlenmiş. Yani %20'yi aşarsa rayış bedelin altında ucuz satış aldanma sayıdır, fahiş gabin meydana gelir demişsem Yüzde %20'yi aşarsa. 200 bin lirada raic 200 bin lira olduğuna göre yüzlerimin eder 40 bin lira eder 100 bin lirada 20 bin lira 200 bin lirada 40 bin lira yani 160 bin liranın üzerinde olmak üzere 170 180 bin liraya falan acil durumlarda nakit ihtiyacı sebebiyle falan müşteri çıkmadığından dolayı biraz indirim yapsa 200 bin liraya satılan daha önceden satılan dairelerin eş değeri daireyi 180-190 bin liraya satsa yetimin velisi aldanma sayılmayabiliyor. Yani 20 kadar bir esneklik getirilmiş. Elde mal kalıp da borçların ödenmemesi, daha büyük sıkıntıların doğmaması için bu esneklik yetim malında da olabilir denmiş. Ama daha düşük fiyatla satılırsa o satış batıl olur diyen görüş var. Yani daha sonra bu ortaya çıkınca vasinin ya da velinin yolsuzluk yaptığı kabul edilir ve daire geri alınır, para geri iade edilir veya aradaki fark, ucuz satın alan kişiden aradaki fark talep edilir gibi değerlendirmeler yapılmış. Yani böylece yetimin malı koruma altına alınmış. idare edilirken ya karlı şekilde işletilmeli, bu yapılamayacaksa sağlam bir yere yatırım yapılarak bekletilmeli. Ki yetim işte 18-19 yaşlarına girsin ve malı kendisine verebilsin. İşte yetim malları için, Böyle bir koruma ilkesi getirilmiş. Şimdi İslam işte alimleri buna kıyas ederek demişler yetim malı neye bu şekilde koruma altında alındı? Yetim küçük olduğu için, çocuk yaşta bulunduğu için kendi imzasıyla buraları yönetemediği için onun adına başka biri yönetiyor. Fakat o başka biri dediğimiz kimsenin o malı edinmede alnı terlememiş. Onun malı değil o. Kimin malı? Vefat eden. Kişinin yetime, çocuğa kalan serveti. Dolayısıyla o malın kıymetini bilmeyebilir. Bu malı çarçur edebilir. Eşine, dostuna, hısım akrabasına ee, malı kaydırmak, onlara geçirmek için hileli yollara başvurup çok ucuz devredebilir. İşte bunun önüne geçmek için böyle bir like konmuş. O zaman demiştim alimlerim, peki devlet malları, kamu mallarının durumu nedir? Vakıf mallar nedir diye konuya bakınca vakıf mallar da aynı demişler. Hazineye ait, belediyelere ait, kamuya ait ne kadar mal varsa e, bunların ticaretinin yapılması, bunların üzerine yatırım yapılması durumlarında da demişler yetim malı hükümler esas alınır. Yani rayiç bedeller gözetilir denmiş. Yani bu duruma göre ta hazine e, kaynaklarına kadar dayanan, belediyelerin bütün mali kaynaklarını içine alan valiliklerdeki özel idarenin mal yönetimlerini kapsayan ve bütün vakıflar genel müdürlüğünün elindeki vakıfların, vakıf mallarının kiraya verilmesi veya satılması gerektiği zaman işte özelleştirme dediğimiz mesela, ihalelerle vesaireyle satışlar veya kiraya vermeler konusunda aynen yetim malı hükümlüleri buraya, bunlara da uyguları dermiş kıyas yoluyla. Kısaca vakıf malları ve kamu malları da yetim malı hükmündedir denilmiş ve bunlar gayrimenkul olduğu zaman yüzde yirmi yukarı esneklik olabilir dermiş. Yani kiraya vermede, e, diyelim yandaki dükkan dört bin lira e, yan, e, onun bitişliğindeki aynı değerde aynı büyüklükteki vakıflara ait dükkan bin lira mesela. Şimdi şahsa ait dükkan dört bin lira vakıfa ait olan dükkan bin lira. Niye öyle? İkisi aynı. Büyüklükleri aynı. Vitrin, ...görüntüsü, reklamı, müşteri potansiyeli... ...eş değerde olan iki dükkanın değeri... ...dört bin lira dolaylarında olması gerekirken... ...vakıf dükkan bin liraya kiraya verilmiş. İçindeki öyle oturuyor. Bunlar bize soruluyor. Peki vakıflar genel müdürlüğü, bölge müdürlüğü falan... ...bunu takip etmediği için... ...rayış bedellere göre güncelleme yapmadığı için... ...çeşitli ihmaller sebebiyle... 3000 bin lira eksik kira ödeniyor... Peki o vakıftan gelen gelir nereye sarf edilecek? Hayır yerlerine. Vakıflar Müdürlüğü'nün belli yer, harcama yerleri vardır. Öğrenci yurdu vardır vesaire. E, aşevi olabilir. Fakirlere e, dağıtılan e, gıdalar vesaireler vardır bu paralarla. Veya bu bir caminin vakfıysa caminin yine e, giderleriyle alakalı harcamalar yapılacaktır. Ama dört bin lira yerine bin lira ödendiği zaman eksik ödeme yapılıyor. Hayır hasenat kısmında eksik oluyor tabii ki. Şimdi gelelim bunu dileyim iki asır önce bu dükkanı vakfeden birisi var. O kişi mezarda. Yarın kıyamet gününde bu kararı veren dört bin lira edecek olan dükkanı bin liraya veren ve buna imza atan yetkilinin yakasına yapışarak yarın kıyamet gününde o dükkanı vakfeden kişi. Sen benim hayrıma engel oldun. 3 bin lira 4 bin lira ayda en az hayır hasenat yapılacak olan kira gelirini dörtte bire düşürdün ve düşük ecir gelmesine sebep oldun manasında elbette ondan hesap sorma hakkı olacaktır. Dolayısıyla böyle bir kira akti demişsem alimleri bazıları hatta bunun batıl olduğunu söyleyen de var yani kira sözleşmesi geçersizdir bu meydana çıktığı zaman tespit edildiği zaman yani ee, i̇çinde oturan kiracıya e, ya bunu rehiç bedeli olan 4000 lira yükselt veya işte %20 kadar esneklik düşünebilir. 3500 lira olur. 3700 lira olabilir mesela. Küçük bir esneklik olabilir. E, ama onu 3500 liradan 3400 liradan aşağıda %20'yi düştüğümüz zaman e, 3000 liradan aşağı vermesi mümkün değil mesela. %20'ye kadar esnekliği kabul etsek bile. Şimdi dolayısıyla ee, bu şekilde ya bunu reiç bedel üzerinden kirayı, yeni kira sözleşmesiyle devam ettir veya burayı tahliye et, boşal deme hakkı var. Ee, vakıf mütevellisinin o vakıf dükkan nereye bağlıysa yetkili olan mütevellinin sürekli bu gibi e, kiraları güncellemesi gerekiyor. Her yıl demişsem alimleri genel olarak yani kira sözleşmeleri vakıf yerlerde iki yılda güncellenir şey, biri Her yıl güncellenir ama bazı arazilerde çiftliklerde falan e, sulama için kanalların açılması, işte su kuyularının açılması, diğer bir takım ıslah çalışmaları gibi sebeplerle kira e, kısa süre tutulursa tutan kişiye zarar meydana gelir de onlar da biraz uzatılmış, 2-3 yıla kadar çıkarılmış arazilerde tarım e, e, ürünleri ekilip biçilen, Bağda, bağ ve bahçe gibi yerlerde süre biraz uzatılmış ama e, dükkan ve ev kiralarında genel olarak bir yıl esas alınmış. Her yıl güncellenir denmiş. İçindeki kiracıya e, kira parasını güncelle. Dolayısıyla yüzde şey %20 zam yaptı kira bedellerine bu iş merkezinde, komşu dükkanlarda. Sen de %20 zam yap anlamında bunu takip etmesi gerekiyor. E, diğer e, dediğimiz gibi belediyenin mallarında valiliğin, özel idarenin ait olan mülklerde de aynı şeyler geçerli ve dolayısıyla bu gibi konularda aynen yetim malını kıyas yoluyla İslam alimleri onlara da uygulamış. ve Gerçekten makul ve mantıklı olanlar bu koruyucu olması bakımından da buna önem vermek gerekiyor. Aksi halde tabi ki bunun e, sorumlusu olan kardeşlerimiz bu işin başında olanlar ...yarın bunun hesabını vermek durumunda kalabilirler. Başka bir kardeşimiz... ...hocam diyor... ...bu istişare ve şura ...konusu var. Kur'an-ı Kerim'de istişare ediniz... ...diye önemli olan konularda... ...emir olduğunu... ...söylüyorlar. Dolayısıyla... ...biz günlük hayatta veya önemli olan... ...işlerimizde... ...istişare nasıl ederiz? İslam'da istişarenin... ...esasları nedir... Kur'an ve sünnette istişare konusu nasıl yer alınmış diye sormuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi istişareyle ilgili iki ayet-i kerime var doğrudan doğruya. Birisi Ali İmran suresi 159. ayette şöyle buyuruluyor. Ve şavirhum fil emr fide azemte fete ve kerarlı ayeti. Ey Habibim onlarla e, önemli işler konusunda fil emir." emir burada. Her basit işler değil de e, karar vermede istişareye ihtiyaç duyulan önemli konularda onlarla istişare et. Danış hesabına. İşi bilenlere danış. Konuyu müzakere edin, tartışın ve o şekilde karar verin diye Cenab-ı Hak Peygamberimize hitaben emir sigasıyla istişareyi emretmiş. Tabii bu ümmetini de kapsıyor. Ey ümmet Muhammed siz de önemli işlerinizde istişare ediniz şeklinde. Fiyiz Azem'te İstişare sonucunda karar verince de hetevekere Allah, artık Allah'a tevekkül et, güven. Güvenip dayan. Allah'a demek ki ne zaman tevekkül edilecek? Kendimize düşeni yaptıktan sonra istişare yapacağız, danışacağız, bilenlerden soruşturacağız ve o konuda, önemli gördüğümüz konuda bir karar vereceğiz. O karar verilince de artık Allah'a güvenebiliriz, dayanabiliriz. Ama biz istişare etmeden Kimseye sormadan, soruşturmadan kendimizde çok iyi bilmediğimiz bir konuyu kendi şeyimize göre, nefsani isteklerimize göre şöyle de olur demişiz, karar vermişiz. Ondan sonra Allah'a tevekkül ediyoruz. Mesela burada tevekkül tam yerine oturmuyor. Yani Allah'a güvenmek için önce dün, dünyevi olarak bize ne gibi vazifeler düşüyorsa onları yapmamız, ondan sonra Allah'a tevekkül etmemiz gerekiyor. Başka bir ayet-i kerimede de Şura suresi 39. ayet. Yani aslında Şura suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi. Şura, istişare organı sanki. ve وَاَمْرُحُمْ Şura benüm ayetinde onların işleri yine önemli olan dünyevi işleri Şura benüm aralarında şura iledir. İstişareye dayanır anlamında. Burada da yine istişareye dikkat çekilmiş Şimdi uygulamasına gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde önemli olan dünyevi konularda önemli konularda hepsi eshab kiramla bir en etmiş. Mesela özellikle savaşlarda önemli bir hata yaparak ölümlere seviyet vermemek bakımından ve riskli bir takım durumlara düşmemek için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hesabıyla hemen hemen her savaşla ilgili olmak üzere istişarede bulunmuş. Ve istişare sonuçlarına da uyulmuş. Mesela bunlardan, diyelim Bedir gazvesi. Dikkati alınırsa, Bedir'e gelinmiş. 900 e, bin kadar düşman gücü var. Müslümanların 300-305 dolaylarında olduğu kabul edilir. Yani üçte bir kadar Müslümanların gücü var. Bedir'de Allah Resulü askeri bir yere konuşlandırıp, yerleştirip işte düşmana karşı mevzilenecekler. Hazırlık yapacaklar falan. O sırada sahabelerden birisi Ya Esra demiş askeri buraya yerleştirmemiz vahye mi dayanıyor? Yani Allahü Teala mı buraya yerleştirmenizi emretti? Yok demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi Kendi tecrübeme göre böyle düşündüm demiş. Onun üzerine müsaade ederseniz demiş Ya Esra bu bölgeyi ben iyi biliyorum demiş Bedir yöresini. Buna da bir su kaynağı vardır ileride. Ondan başka da pek su yoktur. Su kaynağı. Eğer o su kaynağının olduğu yere onun yakınına askeri yerleştirirsek dolayısıyla su bizim kontrolümüzde olmuş olur. Düşman su bulmada zorlanır. Çölde su önemlidir. Ve bu sebeple dara düşer. Biz güç kazanır demiş. Güç kazanırız demiş. Allah'ın Resulü doğru söylediklerin yerinde buyurmuş ve hemen emrederek e, konuşlandırdıkları yerden asker alınmış ve o suyun bulunduğu tarafa e, konuşlandırılmış. Yani dolayısıyla e, o böl, böl, bölgeyi tan, tanıyan, su kaynağının orada olduğunu bilen o sahabenin yönlendirmesi ya da o bölgeyle alakalı sağlam bilgi vermesi sebebiyle Allah'ın Resulü bir önceki tecrübeye dayalı olarak uygun bulduğu vadiyi askeri yerleştireceği yeri değiştirmiş mesela. İstişare sonucunda değişikliği değişikli olmuş. Bunun gibi birçok gazvelerde olmuş. Mesela Uhud gazvesi yine önemli olaylardan birisidir. Tabi düşman büyük bir güçle Mek Mekke'ye doğru geliyor yolda. Haber alınmış. Bir iki gün içinde Mekke'ye ulaşacak. Tabi mekke medine arası 450 kilometre bildiğimiz gibi bir hafta 10 gün süren bir yolculuk oluyor. Ama kervanların şeylerden istihbarat yoluyla... Kureyş ordusunun gelmekte olduğunu peygamberimiz öğrenmiş. hesabı i toplamış. Düşman Meki Medine'ye ulaşmadan düşmanı nerede karşılayalım, nasıl savaşalım diye istişare, konu istişareyi açmış, müzakereyi açmış. Bir önceki Bedir gazvesine falan katılamayan bir takım heyecanlı gençler, orta yaşlılar Peygamberimiz önce kendi görüşünü açıklamış. Benim düşüncen demiş Peygamberimiz Aleyhisselam, şehir savunması yapalım. Medine Münevvere'nin dışarıyı açık olan kısmına konuş yerleşelim ve düşmanı buraya yaklaştırmayalım. Çatışmalar burada olsun, evimizin, yerimizin yakınında savaşmak bizim lehimize olur demiş Peygamberimiz Aleyhisselam. Şimdi gençler aynı şeyi sormuşlar. Ya buna bu vahye mi dayanıyor? Yani yüce Allah mı emretti burada kalıp savaş mı? Yok demiş peygamberimiz Hazretleri. Bunu tecrübemle söylüyorum. Onun üzerine bilhassa genç sahabeler ya düşmanı demişler evimizin yakınına kadar getirmesek. Hanımlarımızın, kızlarımızın bu kadar yakınına kadar düşmanı sokmasak. üstelik Uhud tarafına doğru düzlüklerde birçok hurmalıklarımız var. Düşman oralarını yağmalar, yakar, ateşe verir falan. Ee, önemli zarar görürüz. Düşmanı buralara yaklaştırmadan e, Uhud Dağının orada karşılasak. Yani henüz Medine Münevveri Ovası'na ulaşamadan Uhud e, Dağın eteklerinde düşmanı karşılasak daha uygun olmaz mı? E, demiş özellikle gençler. Ve büyük çoğunluk bu görüşe katılmış. Doğru demişler. Düşmanı yakınımıza kadar getirmeyelim. Onun önünü şeyde keselim, Uhud'da keselim, çarpışmalar orada olsun. Allah Resulü peki demiş, madem çoğunluk bunu arzu ediyor, karar bu şekilde verilmiştir buyurmuş. Herkes hazırlığını yapsın, işte şu zamanda burada buluşuruz, hareket ederiz buyurmuş. Allah Resulü eve gitmiş, hazırlığını yapmış, zırhlarını giymiş. Ve meydana gelmiş ama gelmeden önce bazı yaşlı sahabeler gençlere demişler, siz yanlış yaptınız. Çünkü o bir peygamberdir, bir bildiği vardır. Şehir savunması yönünde düşüncesi vardı. Ee, ama siz ısrar ettiniz ve çoğunuz bunu talep edince peygamberimiz isra, e, itiraz etmedi, edemedi ve meydan savaşına çıkılacak. Orada dağınıklık yaşayarak zarar, zarar görebiliriz. Allah Resulü'nün söylediği doğru olabilir. İsterseniz yeniden konu müzakere edilsin. Ve peygamberimizin dediği yönde karar alınması daha uygun diye düşünürüz demiş yaşlı, tecrübeli bazı sahabeler. Gençler e, olabilir demişler. Yani biz o zaman öyle dedik ama eğer yeniden konu müzakere, müzakere açılsın, şehir savunması yapılsın denilse biz de uyarız demişler. Neyse onun üzerine peygamberimiz hazırlanıp gelince yaşlı sahabeler peygamberimize konuyu açmışlar. Yaşlılar böyle böyle gençler, heyecanlı gençler meydan savaşı yapalım, Uhud'a çıkalım dediler ama eğer siz şehir savunması yönünde e, halen öyle düşünüyorsanız, onun daha isabetli olduğu kanaatindeyseniz görüşlerini değiştirebilecekler. İsterseniz konuyu yeniden müzakereye açalım ve yeniden tartışılsın demişler. O zaman Allah'ın Resulü ellerini Yok demiş. Bir peygamber konuyu istişare edip karar verdikten sonra artık görüşünü değiştirmez. Zırhını giydiği zaman artık savaşmadan sırtından çıkarmaz buyurmuş ve Uhud'a gidilecek savaş orada yapılacak buyurmuş. Tabii ki Uhud'a gidildi ama bilindiği gibi küçük bir dağınıklık falan da yaşandı. İşte okçuların o tepeyi terk etmesi gibi sebeplerle 70 kadar şehit verdi Müslümanlar ve bazı sıkıntılar yaşandı. Allah sürü de e, yanağı çizilerek dişi kırılarak e, ciddi orada bazı tehlikeler de atlattı. Ama sonuçta yine de tabi ki Müslümanlar kazandılar. Şimdi istişare bunun gibi bütün diğer gazvelerde de genel olarak e, görülüyor. E, mesela e, özellikle Hazreti Ömer'in Mısır ve Suriye toprakları konusundaki daha geniş yönlü bir istişaresi var. Şimdi Hazreti Ömer zamanında bildiğimiz gibi Mısır, Suriye, Irak ve İran toprakları fethedilmiş. Özellikle Suriye veya Irak toprakları ele geçirilince... Gaziler bu toprakların kendine dağıtılmasını istemişler ganimet sayarak. Hazreti Ömer düşünmüş: Az sayıda Gazi belli sayıda tabi sahibi ordusunun mensupları var. Araziler çok geniş. Bütün bu topraklar Eğer gazilere dağıtılırsa bazılarını 1 iki köy 3 köy birden isabet edecek toprak ağlığı meydana gelecek. Ve bu kadar birden zengin olan toprak ağası olan, bir sahabenin ondan sonra savaşlara, gazvelere devam etmesi, İslam İslam'a hizmet etmesi zorlaşır diye Hazreti Ömer düşünerek ve üstelik demiş orada Hristiyan tabi köylüler var özellikle henüz İslam'a girmeyenler de var Suriye taraflarında. Yahudiler de var özellikle Hristiyanlar daha fazla. Onlardan köyler falan Müslüman'ın toprakları arasında kalınca onlar ne yiyecek ne içecek onun statüsü ne olacak demiş, ırgat mı olacak bunlar, işçi mi olacaklar Müslümanlara ait topraklarda. Ee, Hazreti Ömer'in aklına yatmamış. Yani kısaca toprakları ganimet dışı bırakmak üzere Hazreti Ömer'de e, bir kanaat ortaya çıkmış ve sahabeyi toplamış. Demiş bu toprakların ben devletin elinde kalmasını, e, mülkiyetinin devlette kalmasını, ve köylülere dağıtılarak eski sahiplerin elinde ekip biçme hakkı onlara verilerek devam etmesi düşüncesindeyim. Köylüler de bunun için vergi ödesinler demiş. E, mahsul için, topraklar için, haraç vergisi, kendileri için de cizye vergisi ödemek suretiyle özellikle Hristiyanların bu vergilerde kamu harcamaları için sarf edilsin diye düşünüyorum demiş Hazreti Ömer. Bunun üzerine... Ee, tabii karşıda birden bu topraklarla zengin olmayı hayal eden bazı sahabe e, önde gelenleri de demişler bu ganimet mi değil mi ona karar verelim. Eğer ganimetse biz silahlanarak buraya geldik ve burayı ele geçirdik. Canımızı, malımızı ortaya koyduk bunun için ve bu ganimetse bizim hakkımızdır. Yani Humus'u beşte biri ee, devletindir. Beşte dördünün bize dağıtılması gerekir demişler. Ayet-i Kerime'ye göre Enfal Suresi'ndeki e, ganimetle ilgili ayetlere göre humusu beşte biri devletin, beşte dördü gazilerin muharip güç olan savaşanların olmak üzere bunlar ganimet sayılır demişler. E, ve karşılıklı anlaşma olamayınca Hazreti Ömer bir istişare heyeti İki taraftan, iki görüşte olanlardan meydana getirmiş. Uzun süre, hatta 15-20 gün diyen görüş var. Müzakere etmişler konuyu. Kısaca Kur'an-ı Kerim'de neler var? Bunlar araştırılmış. Peygamber Efendimiz'in uygulamaları ne oldu? Fethettiği yerlerde. İşte Hayber toprakları, Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza Yahudileri, Medine çevresinden sürgün edildiler. Onların toprakları ortada kaldı. Fedek arazisi olayı var falan. Mekke'ye mükerreme fethedildi. Toprakları ne oldu? Mekke-i Mekke Mükerreme'nin e, şehrin, şehrin içindeki evleri, dükkanları, mağazaları ve e, Mekke dışındaki e, çiftlikler, hurma bahçeleri, ne oldu, kimin oldu? Bunların hepsi incelenmiş. Allah Resulü'nün bunları eski sahiplerine bıraktığı birçok uygulamalar bulunduğu için Hazreti Ömer demiş, bu bölgelerdeki bu toprakların mülkiyeti, kuru mülkiyeti, devletin intifa hakkı köylülerin olmak üzere eski sahiplerin elinde bırakalım. Onlar eksinler, bitsinler. Tarım ürünlerinden istifadesinler ama devlete vergi versinler. Haraç vergisi. Tabii öşür arazisi olursa Müslüman Müslüman olanların elinde olanlar öşür vermek üzere çıkan mahsulden, İslam'a girmeyenler de haraç vergisi denilen bir vergi ödemek suretiyle devlete ödesinler. Öşür işte fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Haraç vergisi de kamu harcamalarına sarf edilecek bir düzenleme getirilmiş. Buna fey arazisi tabiri kullanılmış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de arazi emiriye denilen, miri arazi denilen uygulamalar, Hazreti Ömer'in bu fey arazisi uygulaması olarak devam ettirilmiş. Yani Anadolu toprakları, Doğrudan doğru silah gücünden ziyade yaygın olarak e, teslim olan, kendiliğinden fethedilen genel olarak yerlerdir. Bu topraklar kuru mülkiyeti devletin e, intifakı köylülerin olmak üzere bir arazi çeşidine girer. Dolayısıyla bu arazileri kullanan özellikle gayrimüslimler e, haraç vergisi ödemek suretiyle bunların vergilerini öderler. E, Müslümanların elinde olanlar da öşür arazi sayılır. Onlar da öşrünü öderler, zekat anlamında öşrünü öderler şeklinde. Osmanlı Devleti uygulamalarındaki toprak rejimi de Hazreti Ömer zamanındaki bu istişareye dayandırılmış. Yani böylece çok önemli olan demek ki konularda bir istişare organı meydana getiriliyor. Ve bu organ, şura heyeti dediğimiz heyet, konuyu en ne boyuna tartışıyor. Ama önce Kur'an-ı Kerim'de neler var bakılıyor. Hazreti Peygamber'in sünnetinde neler var bunlar ortaya konuluyor. ...bundan sonra tecrübelerle... ...tarihi süreçte neler yapılmış... ...bunlarla dikkate alınarak değerlendiriliyor... ...ve bir sonuca varılıyor... ...o sonuç da ondan sonra uygulanıyor... ...Allah'a tevekkül edilecekse... ...ondan sonra ediliyor... ...işte şura denilince... ...böyle bir uygulama temelde gelmiş... ...tabii devletin de... ...üst organı olarak şura heyeti var... ...Peygamberimizin işaret ettiği... ...sahabelerin önde gelenleri yanında... ...Haz.Ebu Bekir'in mesela... ...şura heyeti var... Hazreti Ömer, Hazreti Ali e, başta olmak üzere, Hazreti Osman başta olmak üzere, şura heyeti üyeleri Medine'den hatta dışarı çıkacaklarsa izin alınmasında Hazreti Ömer şart koşmuş, her an demiş devletin önemli bir konusu çıkabilir, bir problem çıkabilir, sosyal problem, e, bir yere müdahale etmek, da, darp etmek, savaşmak gerekebilir, bir askeri güç göndermek gerekebilir, dolayısıyla merkezde bu şura heyeti sürekli olarak bulunsun, Medine'den dışarıya çıkacaksa benim haberim olsun demiş. Hz. Ömer, işte Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer de aynı şeyi yapmış. Hz. Ömer'in de bir şura heyeti vardı. Önemli konuları muhakkak onlarla istişare ediyor. Ondan sonra istişare heyetinin verdiği karar uygulanıyor idi. İşte günümüzde de istişare konusu merkezi yönet demokrasilerde özellikle... E, Parlamento falan denilen yollarla Dünya ülkelerinde e, Böyle bir şekil almış Tabi İslam'daki şura heyeti e, kimler teşkil eder Hangi vasıta olanlar e, Bu istişarelere katılır Onunla ilgili e, kendi dönemlerine göre Değerlendirmeler yapılmış Başka bir kardeşimiz Hocam diyor e, Ürül emre itaattan söz ediliyor e, İslam'da. Ürül emr nedir? E, günümüzde ürül emre itaattan neyi anlamalıyız? Diye bir soru sormuş. Şimdi e, ayet-i kerimede bildiğimiz gibi e, sıraya göre düşündüğümüzde Nisa suresi 59. ayet-i kerimede şöyle buruluyor. Ya el-i iman edenler eti Allah ve eti ull ve ve emri minkum Allah'a itaat edin. Resul'e, peygambere itaat edin. Bir de sizden olan ürül emre itaat ediniz. Sizden olan ürül emre. Yani e, devlet başkanına, devlet yönetimine, sizden olan devlet yönetimine itaat ediniz. Şeklinde ayet-i kerimede üçüncü sırada bu gibi gelmiş. Beyin devamında tazatüm, e, bir şey, herhangi bir şeyde e, anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde feruddullah ve rasulü. O anlaşmazlığa düştüğünüz konuyu problemi de Allah ve Rasulüne götürünüz. Yani Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete göre demek tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette o problemi çözmek için neler var? İnkün tüm innebillah ve yevmil Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapın bu diyor Cenab-ı Hak. Yani bu ayet-i zaten amel edili birçok problemin hemen çözülebileceği anlaşılır. Yani Allah'a itaat, Peygamber'e itaat ve sizden olan üllemre itaat. Herhangi bir sosyal problem, ciddi bir anlaşmazlık çıktığı zaman toplumda bunu Allah'a ve Rasulüne götürünüz. Kur'an ve sünnet ölçülerine göre bu problem nasıl çözülür diye inceleyin, incelettirin, araştırın. İslam'daki durum nedir acaba, hükmü nedir diye o tarafını araştırın ve ona göre karar verin şeklinde ön şartta da inkıt tüm bilevelim lahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapın buyuruyor Cenab-ı Hak. hayrun tevilen. Bu şekilde hareket etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve sonuç bakımından da daha güzeldir. Eğer böyle yaparsanız buyuruyor. Yani yanılgıya düşmeniz söz konusu olmaz. Kur'an'a, sünnete e, götürdüğünüz zaman o konuyu ee, tabi bu arada işi bilen, ehil olan, istişare edilecek kişilerle de istişare etmek suretiyle o problemi Kur'an ve sünnet çizgisine göre çözdüğünüzde e, daha hayırlı ve sonucu bakımdan daha güzel bir iş yapmış olursunuz ve aldanmazsınız buyruluyor. Şimdi tabi Ülül -ül Emir konusunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Peygamberimiz aynı zamanda ee, devlet başkanı durumunda bildiğimiz gibi. Yani Medine-i Münevver'e edilince orada devlet e, kurulmuş. Medine-Site Devleti diye ifade ediliyor. Ve Peygamberimiz de onun başında dolayısıyla çevredeki Yahudi kabileleriyle falan da Medine vesikası adı altında ilk yata e, yeryüzünde ilk anayasa diyor Muhammed Hamidullah e, Peygamberimiz tarafından işte 50-52 maddelik e, bir yazılı belge meydana getirilmiş ve çevredeki bütün Yahudi kabirleri ve aşiretler, burayı bunu imzalamışlar. ve Dolayısıyla ilk federatif yapı diyebileceğimiz, mesela Beni Karnıka, Beni Kureyze, Beni Nadir Yahudileri de bu Medine vesikasına imza atmışlar. Uyacaklarını taahhüt etmişler yani. Tabii daha sonra uymamaları, ihanet etmeleri gibi sebeplerle sonraki yıllarda bir takım anlaşmazlıklar olmuş. Federatif yapıdan bir çeşit ayrıl, ayrılmak istiyoruz dercesine olaylar meydana geldiği için de daha sonra bu anayasa tabii ki yeni sosyal durumlara göre değerlendirilmiş. Şimdi dolayısıyla burada Allah Resulü'nün hayatındayken Ülül Emir peygamberimiz aynı zamanda devlet başkanlığı onda. Allah Resulü vefat edince bu defa Ülül Emir kim olacak? Devlet başkanı, hal halife adını alıyor. Başa kim geçecek? Daha cenaze hazırlıkları e, devam ederken e, ensar bir araya gelerek beni saidet teklifesinde bu konuyu tartışmaya başlamış kendi aralarında oradan gelen birisi Hazreti Ömer'e bunu haber verince hemen Hazreti Ömer, Ebu Saad bin Übade gibi sahabiler Ensar'ın bulunduğu bu toplantının olduğu yere gelmişler benim Sa'da taklifesine ve orada karşılıklı konu müzakere edilmiş. Ensar'dan konuşanlar olmuş. Hazreti Ömer konuşmuş, Hazreti Ebu Bekir konuşmuş ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi Medine'den Mekke'den Medine'ye hicret etmesi Hazreti Ömer, Bakir, Ebu Bakir, bu Saddun onlar muhacir aynı zamanda. Ensar yerliler. Ensar bizden olsun diye arzu ediyor. Fakat e, Hazreti Ömer, Hazreti, Hazreti Ömer özellikle e, Kureyş'ten olmasını, çünkü Medine, Mekke mükerremeden hicret ederek buraya gelen, evet biz muhaciriz ama bu devlet sistemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde oluşturuldu ve bunun devamında da ee, Mekke-i Mükerreme'den buraya gelen e, muhacirlerde, Kureyş'te bunun olması yönetimin daha isabetli olur diye karşılıklı müzakereler sonucunda e, Hazreti e, Ebu Bekir Ömer'e biat ederek önce e, bu görevi vermek istiyor. Hazreti Ömer olmaz diyor ya Ebu Bekir seni diyor. Peygamberimiz e, namaza geçirdi kendisinden sonra mihraba geçemediği zamanda öne geçirdi ve dolayısıyla e, bu senin hakkındır diye Hazreti Ebu Bekir'e biat ediyor ve diğer ensar orada bulunanlarla biat ederek ve daha sonra da o, oylama aslında bu şekilde oluyor o devirde. Oylama yoluyla, biatlar yoluyla Hazreti e, e, e, Ebu Bekir'e bütün e, Medine ve çevresi biat, biat ederek Hazreti Ebu Bekir Ül Emr oluyor, halife oluyor ya da devlet başkanı oluyor. Bu şekilde Hz. E, Ebu Bekir'in iki yıl kadar olmuş zaten halifelik dönemi. Ondan sonra e, Hz. Ömer adayı gösteriyor. Hz. Ebu Bekir rahatsızlanınca e, benden sonra diyor bu işe en iyi olan Ömer'dir diyor çevresine. Ona beyat etmenizi tavsiye ederim diyor. Benim adayım budur anlamında. Hz. Ömer'e bu defa beyat edilerek ve Medine ve çevresi ve diğer e, yerler Hz. Ömer'e beyat ediyor. Hz. Ömer halife ürül emr oluyor yani. Hz. Ömer'den sonra şimdi bakınız Hz. Ali yok devre dikkatiniz dikkat ediniz. Yalnız Hz. Ali cenaze hazırlıklarıyla falan meşhur olurken Beni sayda sakifesinde bulunamamış. Biraz üzüldüğünden bahsedilir. 3-4 ay 5 ay kadar gecikmeli Hz. Ömer'e şey Hazreti Ebu Bekir'e beyat ettiğinden söz edilir. Ama Hz. Ömer'e beyatında böyle bir gecikmesi yok Hz. Ali'nin. Ondan sonraki dönemde Hz. Ömer malum namaz sırasında hançerlenince, yaralanınca o, o durumdayken e, bir seçici kurul 5-6 alt, kişi kadar sahabeyi e, seçici e, kurul olarak belirliyor. İçlerinde Abdullah bin Ömer de oğlum Ömer de e, Abdullah da bulunsun ama e, aday olmasın diyor Hazreti Ömer. Bir aileden bir kurban yeter demiş hatta ve bu heyet diyor içlerinden birini halife seçmeden dağılmasın. Dolayısıyla e, heyet toplanıyor Hazreti Ömer o arada vefat etmiş. Dolayısıyla e, heyet kendi içinden kimin halife olacağı konusunda tartışmış, müzakere etmiş, konuyu incelemiş. E, en sonunda e, adaylardan feragat ede ede e, Abdurrahman İbn Avf, e, Hazreti Ali ve Hazreti Osman kalmış. E, üç kişi kalmış en sonunda. E, ve Abdurrahman İbn Avf, e, Hazreti Osman'a Demiş eğer seni halife ilan edersem Hazret Ali Aliye sormuş Osman'a biat eder misin? Ederim demiş. Peki seni demiş Hazret Ali halife seçersem ya Osman sen Aliye biat eder misin? Ederim demiş. Bizim fark etmez. O zaman Abdurrahman Efendi ben de demiş halifelikte gözüm yok. Sizden birini uygun bulurum ama bir düşüneyim demiş. Medine'ye çıkmış Medine ve çevresinde kimlerle istişare edilecekse istişare etmiş. Hatta dışarıdan gelen kafirler, bir takım kervanlar falan varmış. Onların ilgileriyle bile istişare etmiş. Yani Hazreti Ali ile Hazreti Osman'dan hangisi halife olursa daha uygun olur. Ve toplumu toparlamada, İslam'a hizmet etmede daha isabetli olur diye çok genel bir istişare çalışması yapmış Abdülhamir bin Avf. Medine ve çevresinde, Medine'de Ondan sonra gelmiş, e, ben demiş, e, Hz. Osman'a beyat ediyorum. Tamam demiş Hz. Ali, ben de beyat ediyorum. Dolayısıyla Hz. Osman üçüncü halife olarak devreye girmiş. Şimdi bakınız Hz. Ali de orada Hz. Osman'a beyat etmiş, Abdurrahman bin i beraber. Ve üçüncü halife bu şekilde devlet başkanı meydana geldi. Yani hep seçim yoluyla. Ondan sonra ilan ediliyor tabii ki adayı belli olunca. Ee, ve herkes gelip Hazreti Osman'la musafaha ederek e, kadınlar da işte o devrin şeyine göre e, bir kaba Hazreti Osman e, elini sokuyor. Kadınlar arkadan ellerini e, sokarak beyat ediyorlar veya bir halı konuyormuş bir masanın üzerine diyelim bir kilim. Bir tarafına Hazreti Osman elini basıyor Bir tarafın hanımlar elini basarak geçiyorlar Yani buna benzer oy kullanma yöntem var o devre göre Ve daha açık tabi herkes Açıkça kime Beyat ettiğini de belli ediyor zaten Ya musafaha yaparak Elini uzatarak yani ben seni Kabul ediyorum devlet başkanı olarak Şeklinde oylama öyle Oy pusulası tarzında değil ama daha açık Ve net dikkat edilirse gizli kapaklı da değil Herkes beyat ettiğini Belli ediyor hulasa tokalaşarak veya hanımlarda e, halını veya kilimin öbür tarafını elini basarak geç, geçmek yoluyla oyunu be belirliyor ve devlet başkanı belirgin hale gelmiş oluyor. İşte ürül emri dendiği zaman buna benzer ilk dönemde Hulefa Araşi'nin döneminde bu şekilde uygulamalar olmuş. Daha sonraki dönemlerde Emeviler döneminde işte sapmalar Osmanlı Devleti döneminde babadan oğula geçen padişahlık usulü diyelim hatta şey Emevi Abbasilerde başlamış bu uygulama ve devam ede gelmiş. Hulansa buna benzer e, demek ki Ülül Emr dendiği zaman e, Ülül Emre itaat sizden olan yalnız dikkat edilirse orada minküm ifadesi var sizden olan Ülül Emre itaat ediniz şeklindeki ifade de dikkati çekiyor.